Lâ ilâhe illallah diyen adam kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın dedi. Üsâme İbn Zeyd Ya Resûlallah Allah'tan beni bağışlamasını dile dedi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lâ ilâhe illallah diyen adam kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?